Temmuz, 2016 yılında insanlar Perşembe'nin gelişi çarşambadan bellidir atasözüne hiç uymayan bir Temmuz ayı yaşadılar. İnsan Hakları İzleme Örgütü'nün yani Human Rights Watch'un Güneydoğu'da yapılan operasyonlar ve abluka sırasında sivillere yönelik hak ihlallerinin soruşturulmasının hükümet tarafından engellendiğini rapor ettiği günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu'nu onaylamaktaydı. 14 Temmuz'da ülke tarihini kökünden sarsacak kanlı darbe girişiminden bir gün önce imzalanan yasa terörle mücadele eden güvenlik güçlerini koruma altına alıyor. Genelkurmay başkanıyla kuvvet komutanlarının yargılanmasını başbakanın iznine bağlıyordu. İllerde Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin görevlendirilmesi halinde koordinasyon, işbirliği ve gözetim valiler tarafından yerine getirilecekti. Ama komuta, sevk ve idare askeri birliklerin en kıdemli komutanında oluyordu. İmzadan bir gün sonra valiler ve komutanlar modern Türkiye tarihinin en karanlık ve en kanlı karşılaşmasına geliyordu. 15 Temmuz akşamı saat 10 sularında internete düşen görüntüler İstanbul ve Ankara sokaklarında yolunda gitmeyen bir şeyler olduğunu gösterir gibiydi. İstanbul'da olanca akışıyla devam eden birinci köprü trafiğinin ortasında... Boğaziçi ve Fatih Sultan Mehmet köprülerinin askerler tarafından trafiğe kapatıldığı, aynı dakikalarda Ankara'da askeri uçak ve helikopterlerin alçaktan uçuş yapmaya başladığı yolunda haberler gelmekteydi. Atatürk Havalimanı'nda operasyonlar tamamen durmuş, zırhlı askeri araçlar ve kiminin altında pijamaları olan askerler tarafından havalimanının yolu kesilmişti. Yol kesen askerin ordunun yönetime el koyduğunu, Gelip geçen araçların sahiplerine bağırarak anlatmaya çalıştığı saatlerde ilk tepki, gelişmeler üzerine NTV yayınına katılan Başbakan Binali Yıldırım'ın açıklamasıyla geldi. Doğrusu bir kalkışma ihtimali üzerinde duruyoruz. Belli ki emir komuta zinciri olmadan asker içerisindeki bazı kişilerin, Kanunsuz bir eylem söz konusu ancak vatandaşların ve milletin şunu bilsin ki demokrasiye herhangi bir zarar getirecek hiçbir faaliyete izin verilmeyecek. Açıklamanın ardından darbe girişimi ortaya çıkınca Ankara Emniyet Müdürlüğü'nün tüm polislerini göreve çağırdığı sırada Gölbaşı ilçesindeki Polis Özel Harekat Eğitim Merkezi Türk Hava Kuvvetleri'nin savaş uçaklarıyla vuruluyor. Bağdat Caddesi'nde Kara Kuvvetleri'nin tankları ilerliyor, askerler Taksim Meydanı'nda konuşlanıyor ve TRT'nin yayını karartılıyordu. Sevgili seyirciler, bu metnin tüm Türkiye Cumhuriyeti kanallarında yayınlanması Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bir isteğidir ve emridir. Türkiye Cumhuriyeti'nin değerli vatandaşları, sistematik bir şekilde sürdürülen anayasa ve kan Kendilerini yurtta sul Konseyi adını veren Cuntacılar, darbe girişimi sırasında en ağır saldırılardan birini Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne karşı gerçekleştirmişti. Meclis binası savaş uçakları tarafından aralıklarla üç kere ağır şekilde bombalandı. Saldırıda ikisi ağır, 12 polis yaralandı. Darbe girişiminin duyulmasının ardından milletvekilleri de meclise geldi Bombaların atılmasıyla birlikte can güvenlikleri tehlikeye giren vekiller sığınaklara indi. Evet, tüm gönüller çekelim. Jandarma Genel Komutanı Cahit Meclisi'nin emriyle konuşuyoruz. Halkımız sokağa çıksın, bu darbeye girebiliyoruz. Personel kışasına çekilsin. Milli İstihbarat Teşkilatı binasının savaş helikopterleri tarafından tarandığı, Genelkurmay Başkanı'nın rehin alındığı, darbecilerin polise ve halka ateş açın diye birbiriyle cep telefonlarından, WhatsApp denilen uygulama üzerinden yazıştığı bu korkunç, korkunç olduğu kadar tuhaf darbe girişiminin kırılma noktası, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın henüz darbeciler tarafından basılmamış olan CNN Türk'te, FaceTime uygulaması aracılığıyla millete yaptığı çağrı olacaktı. Yani bunun bedelini asla... Bizler farklı bir şekilde yorumlayamayız ve meydanı da onlara bırakamayız. Şu anda yapmış oldukları işgali de çok kısa zamanda ortadan kaldıracağımıza inanıyorum. Kararlı bir şekilde de bu işin üzerine gideceğimizi özellikle bildirmek istiyorum. Ve bu konuda bu kararlılığımızı kimsenin test etmeye de gücü yetmeyecektir. Ee, Sayın Cumhurbaşkanım... Bu arada tabii milletime de bir çağrı yapıyorum. O şu tür milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Havalimanlarına davet ediyorum ve milletçe meydanlarda havalimanında toplanalım ve bunların o azınlık grubu tanklarıyla toplarıyla gelsinler. Ne yapacaklarsa halka orada yapsınlar. Halkın gücünün üstünde bir güç ben tanımadım bugüne kadar. Muhalefet partilerinin hiçbirinin destek vermediği darbe girişimine Cumhurbaşkanı'nın çağrısıyla sokaklara dökülen halk ve girişime katılmayan ordunun büyük kısmı sayesinde girişim birkaç saat içinde savuşturuldu. Ama oldukça büyük ve kanlı bir bedel ödenerek. Kanlı darbe girişimi sırasında 62'si polis, 5'i asker, 173'ü sivil olmak üzere toplamda 240 kişi darbeciler tarafından öldürülmüş. Yüzün üzerinde darbeci asker de bu başarısız deneme sırasında hayatını kaybetmişti. Darbecilerin cenazesinin defnedilmesi bile dert olacak sorun yaratacaktı. Hainler mezarlığı kurulması, idam cezasının geri getirilip geriye dönük olarak yürürlüğe konması yolunda haykırışlar henüz yeni yeni yükselmeye başlarken kimin eli kimin cebinde, kim kimi kiminle nerede sorularına cevap aramaya başlamak biraz daha vakit alacaktı. Çünkü yetkililerin dediklerine göre darbe girişimi henüz atlatılamamış sadece savuşturulmuştu. Ve fakat halkın sokaklarda kararlı bir şekilde tutacağı demokrasi nöbetleriyle o da atlatılacaktı. Temmuz ayının en sıcak günlerinde insanlar sokaklarda demokrasi nöbetinde, emniyet güçleri fazla mesaide, devlet memurları kesilen izinler yüzünden dönüş yollarında, yetkililer ise hep bir ağızdan nefret ve teşekkür serümonilerindeydi. Genelkurmay Başkanlığı darbe girişiminin ardından ilk kez bu girişimle ilgili bir açıklama yaparak halka teşekkür etmiş. Türkiye Büyük Millet Meclisi bütün temsilcileriyle darbe girişimine karşı yayınladığı ortak bildiride ''Bugün olduğu gibi gelecekte de milli iradeye, gazi meclise uzanacak her el karşısında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin çelikten iradesini bulacaktır.'' diyerek onu takip etmiş. Darbe girişimi sırasında ezanla başlayıp uzun süre devam eden selaların eşliğinde aralarında Diyanet İşleri Başkanı Profesör Görmez, İstanbul Rum Ekümenik Patriği Baş Episkopos Bartolomeos ve Türk Musevi Cemaati Hahambaşı Halevan'ın da bulunduğu din adamları darbe karşıtı ortak bildiriyle tepkiler zincirine son halkayı eklemişti. Ne Milli istihbarat Teşkilatı ne polis teşkilatı ne de ordu. Enişte. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kendisini darbe girişiminden haberdar eden ismin eniştesi Ziya İlgen olduğunu El Cezire'ye verdiği röportajda millete açıkladı. Sonradan ortaya çıkacak olan bazı detaylarda girişimin önceden haber alındığına dair iddialarda bulunmaktaydı. Başbakan Binali Yıldırım'ın açıklamasına göre girişimin ardından geçen bir aylık süre içinde darbe girişiminin ardından Gülen cemaatine yönelik başlatılan operasyonlar kapsamında 76.597 kişi açığa alındı. 4.897 kişi de memuriyetten çıkarıldı. İçişleri Bakanlığı'nın verilerine göre 18756 kişi gözaltına alındı. Bunlardan 10192 kişisi tutuklandı. Tutuklananlar arasında 853 rütbeli, 898 rütbesiz, toplam 1751 polis, 157'si general, 2071'i subay, 1100 jandarma, 18'i sahil güvenlik personeli olmak üzere toplam 6153 asker, 2131 hakim ve savcı, 64 mülki idare amiri ve 93 sivil vardı. İlk aşamada 59.467 kamu personeli ise açığa alındı, 55.978 pasaport iptal edildi. Erdoğan ve hükümet ihraç kararlarını Yüksek Askeri Şura'ya bırakmamış, 149 general ve amiral ordudan atılmıştı. Başbakan Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayının lağvedileceğini de açıkladı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde de füze koruma sisteminin kurulma çalışmalarına başlandı. Bir diğer başlangıç ise dalgalar halinde gazetecilerin tutuklanması durumu ile yaşanmaktaydı. 15 Temmuz darbe teşebbüsü soruşturması kapsamında gözaltına alınan 21 gazeteciden aralarında Nazlı Alacak ve Şahin Alpay'ın da bulunduğu 17 kişinin tutuklanmasıyla başlayan gazetecilerin cezaevi yolculuğuna kısa zaman içinde farklı kurum, kuruluş ve mecralardan birçok gazeteci daha katılacaktı. Türkiye'deki medya tek ağız olmuş darbe sonrası kahramanlık manzumeleri düzmekle meşgulken yurt dışındaki birçok yayın organında alarm zilleri çalmaktaydı. İngiliz The Guardian darbe girişiminin kötü haberleri beraberinde getirdiğini ve Türkiye'nin seçilmiş diktatörlüğe sürüklendiğini yazdı. Amerikan New York Times gazetesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında yaşananları Türkiye'deki muhalifleri daha fazla bastırmak için kullandığını öne sürdü. Amerika Birleşik Devletleri'nin etkili gazetelerinden Wall Street Journal'ın baş yazısında darbe girişiminin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın giriştiği tasfiye harekatı nedeniyle ülkedeki karışıklığın sürmesine neden olacağı kaygısını dile getirdiği günlerde Bakanlar Kurulu tarafından Başbakanlık tezkeresi Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunuldu. Genel Kurul'da yapılan oylamada 81 ilde 3 ay boyunca olağanüstü hal uygulamasını içeren karar, 115'e karşı 346 oyla kabul edildi. Türkiye, olağanüstü hal ortamına geçmişti. Hükümet sözcüsü Numan Kurtulmuş, o hali en fazla 1,5 ay içinde bitirmek istiyoruz. O hal boyunca Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi askıda diyerek kısa süreli bir olağan dışılık öngörmüştü. Ama Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan olağanüstü halin gerekmesi durumunda 3 ay daha uzatılabileceğini söyleyerek daha işin başında uzun sürmüş bir yazın hatta daha da uzun sürecek bir kışın geleceğini önceden haber verir gibiydi. Bir alacakaranlık kuşağı içine savrulan ülkede ölümcül söylemler hem yetkili ağızlarda hem de iktidara yakın duran medyada yaygınlaştı. Erdoğan idam cezasının geri gelmesiyle ilgili taleplere Önüme gelirse onaylarım diyor. Avrupa Birliği ise bunun Türkiye ile kopuşu getireceği konusunda uyarıda bulunuyordu. Zaten kapasitelerinin üzerinde dolu olan cezaevleri daha da dolmuş. Etraftan toplanan ilave yataklarla yeni mahpuslara yer açılmaya çalışılıyordu. Bu konuda ikili bir çözüm düşünüldü. Menfur darbe girişiminden tam bir ay sonra çıkarılacak ilk KHK yani kanun hükmündeki kararname ile 38 bin mahkuma af çıkarılarak bir yandan cezaevleri rahatlatılacak bir yandan cezaevleri rahatlatılacaktı. İkinci ayaktaki çözüm ise birinciden 1 bir, darbeden 2 ay sonra eylül ortasında açıklanacak. Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkif Elleri Genel Müdürlüğü hükümlü ve tutuklu sayısındaki öngörülmeyen artışın karşılanması için 5 yıl içinde 174 cezaevi yapılarak 100 bin kişilik kapasite artışı sağlanacağını müjdeleyecekti. Uluslararası Af örgütü, göz altındakilerin işkence gördüğüne dair inandırıcı delillerimiz var, diyerek bir diğer malumun ilanını yaptığı sıcak yaz günlerinde başarısız olmuş bu darbe girişimi sonrasında tıpkı başarılı olmuş 12 Eylül 1980 darbesi sonrasında olduğu gibi idamlar, işkenceler ve infaz iddialarıyla dolu bir gündem Türkiye'yi çepe çevre sarıyordu. Amerika Birleşik Devletleri'nde iki silahsız siyahın polis tarafından öldürülmesi üzerine başlayan protestolar birçok eyalete yayılmış. Louisiana eyaletinin Baton Rouge kentindeki bir polis istasyonunun yakınlarında görev yapan polis memurlarına ateş açılarak gerilim daha da yükselmişti. Rusya ve Suriye rejimine ait savaş uçakları Halep ve İdlib'de sivillerin de olduğu bölgeleri bombalamaya devam ediyor. Canlarını kurtarmak için Türkiye'ye kaçan Suriyeliler bu sefer de kendilerine vatandaşlık verilmesi konusunda başlayan son derece çirkin bir politik tartışmanın girdabına çekiliyorlardı. Adından oldukça kanlı bir şekilde söz ettirmeye devam eden terör örgütü IŞİD'in üstlendiği bir diğer saldırıda, Fransa'nın Nice kentinde ülkenin milli bayramı Bastille gününü sokakta güle oynaya kutlayan kalabalığın üzerine benzeri az görülmüş bir vahşetle sürülen bir kamyonla gerçekleştirildi. 84 kişinin kamyon altında feci şekilde ezilerek öldüğü, sayısız sivilin yaralandığı saldırıda ölenlerin anısına mumlar yakılıp çiçekler bırakılırken teröristin öldüğü noktaya çöpler atılıyor ve orası canı isteyene tükürdüğü bir nefret noktası haline getiriliyordu. Darbelerle, terör saldırılarıyla, savaşlarda sivillerin ayrım gözetmeden bombalanmasıyla dehşet sıcak bir siyasi ve sosyal gündemi yaşayan Temmuz ayı, aynı zamanda somut hava anlamında da dehşet sıcak bir yazı idrak etmekteydi. Ya da idrak etmekte biraz zorlanıyordu da diyebiliriz belki. Evet bildiniz. Amerika Birleşik Devletleri'nin uzmanlık kuruluşu NASA'nın ölçümleri 2016 Temmuz'un 136 yıllık modern kayıt tarihinin en sıcak Temmuz olduğunu ilan etmekte gecikmeyecekti. Ufak bir teselli arayanlar için söylersek, bu seferki rekor, yılın ilk 6 ayının kırdıklarından biraz daha küçüktü. Şu an tabii ki bir hukuk devleti hukuku değil, bir olağanüstü durum hukuku uygulanıyor. Yani şu anda hükümet, darbecilerin yapacağı hukuku, darbeci olduğunu düşündüğü çevreleri karşı uyguluyor kısmen. Zaman içinde bunu çok daha geniş bir çevreye yayabilir. Yazar ve akademisyen Ahmet İnsel, başarısız askeri darbe girişiminin ardından Türkiye'deki yeni hukuki durumun analizini yapıyor. Açık Radyo